1533 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Sübhanülahi velhamdülillahi, diyen kişi için cennette bir ağaç dikilir, buyurmaları, Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor, ağaç diktiğim bir sırada Hazreti Peygamber yanıma gelerek, ey Ebu Hüreyre, ne yapıyorsun, diye sordular, ağaç dikiyorum, karşılığını verdim, bunun üzerine şöyle buyurdular, sana bu ağaçtan daha hayırlısını haber vereyim mi? Sübhanülahi velhamdülillahi ve la ilaha illallahu valahu ekber. Allah'ı ortaktan tenzih ederim. Ham, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a mahsustur. Allah her şeyden yücedir. Kelimelerini söylersen bunların her birisine karşılık senin için cennette bir ağaç dikilir. Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün, cennet bahçelerinin yanından geçtiğinizde orada dolaşınız ve yayılınız, buyurdular. Bunun üzerine, Ey Allah'ın Rasulü, cennet bahçeleri nerelerdir, diye sordum. Mescitlerdir, cevabını verdiler. Bu kez, peki oralarda dolaşıp yayılmaktan maksat nedir, diye sordum. Şöyle buyurdular, orada, Sübhanülahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber, demektir.